Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız uzun bir aradan sonra bile diyebiliriz hatta <gülüyor> evet. ve Aynur Hanım'la beraberiz Merhaba. Baş başa kendi kendimize. Ee, bugün neyi konuşacağız? Son günlerin e, hep seçimler yaklaştığında e, aktüel hale gelen af meselesini af konuşacağız. Konusunu konuşacağız. Ee, bomba aslında e, MP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin e, af ile ilgili açıklamalarıyla evet, patladı. Evet. söylemiş. Evet. Ve bu açıklamalarda işte ...kader kurbanlarıyla ilgili... E, ...yeni bir sisteme... ...geçiliyor, o zaman... ...yeni bir sisteme geçiliyorsa... ...neden sıfırdan başlamayalım... E, ...yeni bir şey olsun... E, ...diye... E, ...programa konulmuş... ...böyle bir vaat var... Evet. ...öbür taraftan işte... ...başka açıklamalar da var, Saadet Partisi... ...genel başkanının açıklaması var, o da diyor ki... ...yani kader kurbanlarına değil... ...siyasi suçlulara... ...af diyor... Evet. Ee, bu neler konuşuldu bir bunları konuşalım Ondan sonra yani kamuoyunda Hatta bazı hukukçular arasında e, bile e, yani tam net olarak anlaşılamayan e, iki önemli konu var Bence birincisi yani bizde siyasi suçları af çıkabilir mi hı hı. yani anayasada affı düzenleyen 97. maddede e, bunu engel bir hüküm var mı? Yoksa işte 2001 değişikliğiyle bu engel yani anayasa 14. maddedeki e, hı hı. suçlara yönelik e, affın çıkarılamayacağını ilişkin engel kalktı mı? Birinci konu bu. Yani hı hı. siyasi suçlara da aff çıkarılıp çıkarılamayacağı. İkincisi, e, genel af ne demek? Özel af ne demek? Hı. Ve hatta 3. bir bir şeyi konuşalım isterseniz. Yani aflar ne kadar yararlı bir toplumda, hukuk devletinde, hukuk sisteminde ihtiyaç var mı veya zararları var mı? Biraz da bunlardan bahsedelim bugün. Evet süreci mi? Kısaca özetleyelim. <gülüyor> evet 2 Mayıs'ta Yiğit Bulut Star gazetesinde yazmış. Bazı suçlar hariç işte sizin sözünü ettiğiniz konu nedir o bazı suçlar? Terör suçları diye tanımlanan suçlar mıdır? Siyasi suçlar mıdır? ...bazı suçlar hariç genel bir affı hayatı geçirelim ve her vatandaşı suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim demiş. 3 Mayıs'ta Anka Haber Ajansı'nın geçtiği bir kulis haberi var. AK Parti'nin seçim öncesinde 100 bin kişinin yararlanacağı bir aff yasası hazırladığı kaydediliyor. 12 Mayıs'ta MHP'li lideri de yetiştirdik kader kurbanlarına aff önerisinde bulunuyor. 13 Mayıs'ta Binali Yıldırım böyle bir gündemimiz yok diyor. 14 Mayıs'ta MHP lideri Bahçeli af çağrısıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Başdönüşmanı Yaltın Topçu da diyor ki kader mahkumlarının affına dair bir beklenti var tartışmaya değer. Yine 14 Mayıs'ta devlet bahçeli bir daha konuşuyor af çıkışıyla ilgili. Ee, yanıt veren e, yanıtlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizim şu anda böyle bir düşüncemiz kesinlikle yoktur diyor. Şimdi ve önemli nokta bu noktada AK Parti milletvekillerine de konuşma yasağı getiriliyor af konusuyla ilgili çok önemli. Tabii bunların hepsi listelerin açıklanmasından önce yaşanan bir süreçti. Baktığımız zaman gerçekten de e, değişik değerlendirmeler yapıldı. Mesela Bülent Orakolu bu e, 5'te 3'ünü bulmak lazım. 330 tane milletvekili gerekiyor. Ve Tarsan bir hafta öncesinden meclise verilmesi gerekiyor. 21'inde listeler hazır açıklanınca durum karışabilir. Dolayısıyla böyle bir şey bir başka Bahar'a diye de süreç hakkında değerlendirme yaptı. Ve şimdilik onun dediği Çıkmış gibi ama ben bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bahçeli Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılmasıyla ilgili çalışmalara tepki göstererek diyor ki. Peki ülkücü <gülüyor> ve ülke sevdalısı olan davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı mesela Kürşat Yılmaz. Yüz bin ilk imzasıyla aday gösterilseydi bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmalar için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarlarının ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir e, diye e, benim artık tekrarlamak istemediğim e, bazı yorumlarını dile getiriyor <gülüyor> ve kader mahkumlarının talihi değiştirilebilir. Onların elinden tutabiliriz diyor ve FETÖ'ye kaptıracağız Aksar'da insanları diye yorumlar yapıyor. Şimdi bakıldığında içeride kaç sayıda insanlar var ve kapsam ne olacak diye baktığımızda da şu an için cezaevlerinde 245 bin mahkum varmış. Hükümlü. Evet yani benim tutuklu, okuduğum tutuklu fazla. değil evet evet bunlardan 50.000'i terör 35.000'i FETÖ diye bu şekilde bir şey okudum e, haber bilgi okudum 5.000'i cinsel saldırı 25.000'i adam öldürme suçundan cezaevinde e, Bahçeli'nin kısmi ölçülü af önerisine göre zaten bu üç grup şeyden e, af kapsamının dışında kalacaklar toplam 80.000 kişi ediyor bunlar ee, ama diğerlerine bakılırsa hırsızlıktan 40 bin, dolandırıcılıktan 24 bin, uyuşturucudan 55 bin, yaralamadan 22 bin, diğer suçlardan da 24 bin diye bir listeleme yapılmış. Bu durumda 165 bin e, mahkumun ise eğer bir olasaf olsaydı ya da çıkacaksa yararlanabileceği söylüyor, söyleniyor. Tabi burada problem e, af mıdır, genel af mıdır, özel af mıdır toplum onu af olarak algılasa bile... ...aslında sonuçları ve uygulaması nasıl olacak? Yani şu koşullu den mi bahsedilecek? Denetimli serbestliğin sayısı mı arttırılacak? Yoksa adı af olmayacak ama örtülü bir af olarak... ...terör suçları dışındakilerle ilgili... ...bir cezaevlerinin boşaltılması mı söz konusu olacak? Bunlar tabii ciddi tartışmalar. Şimdi bu AK Parti sözcüsünün... Ee, ...Ak Parti milletvekillerine... ...af konusunda açıklamalar yapmak... Konusu ...ya ilişkin... ...yasak, yasak koymasını ben... <gülüyor> ...biraz doğru buluyorum çünkü... Birincisi e, bunun e, hazırlıkları yapılmadan böyle bir açıklama Hı. kamuoyunda nasıl olsa af geliyor. İşte biz bazen işte hasmımıza yapacağımız zararı yapalım. E, yapacağımız suçu işleyelim. Ondan Hı. sonra e, bunları e, bu aftan yararlanalım gibi e, toplumda suç işlemeyi teşvik edici sonuçlar evet. doğurabilir. Evet. İkincisi e, bu e, siyasi bir takım arasındaki. E, amaçlar için çıkarılacağı anlaşılan veya siyasi bir oy kaygusuyla çıkarılacağı anlaşılan bu af yasasının kapsamı içeriği konusunda da çok ciddi tartışmalar meydana gelebilir. Bu af açıklamalarının, af çıkarılmaya ilişkin açıklamaların dikkatli yapılması gerektiği düşüncesindeyim ben de. Doğru çünkü sonuçları çok ağır. Ve o zaman hukuk devleti ilkesinin sorgulanması gündeme geliyor. Bir taraftan e, imar kurallarına uyan, e, belli kurallar içinde inşaat yapan, evini ona göre yenileyen ya da e, isteklerini dile getiremen insanlar var. Bir taraftan yaptıkları yanlarına kar kalan, imar affığından yararlanan insanlar var. Vergisini ve sigorta primini ödeyenlerle nasıl olsa af çıkacak diye ödemeyenler de var. Şimdi diğer bir de ekonomik, sosyal e, e, yanları da var ve suç işleyenler de dediğiniz gibi nasıl olsa bir gün af çıkar diyerek e, hukuk devletine uygun bireysel davranışlar sergilemeyebiliyorlar. Şimdi Tevfik Fikret'in bir sözüne e, hazırlanırken e, rastladım e, bir iki, dizesine kan şiddeti şiddet kanı besler bu muadat kan ateşidir. ...sönmeyecek kanla inandım diyor... ...muadat dediği karşılıklı düşmanlık... ...yani e, çok önemli bir şey... E, ...sönmeyeceğini... E, kan, ...kanla ateşin söndürülemeyeceğini... E, ...intikam duygusundan... ...vazgeçilmesi gerektiğini söylüyor... ...ve afla ilgili... ...bizi tekrar düşünmeye sevk ediyor... ...gerçekten de af kavramı... E, ...affetmeyle, unutmayla ilgili... ...yine Dante'nin cehenneminin... ...kapısında buraya girenler... ...bütün ümitlerinize veda ediniz... E, tümcesi e, yazıyor cezaevlerin kapısında da <gülüyor> yazasın mı yazılmasın mı o yüzden cezaevine her giren kesinlikle afı bekliyor şu an toplum hazır e, herkes artık evet. bir, kesinlikle bir afın çıkacağına inanıyor size söylediğiniz az önce anayasamızdaki kurallar ne diye baktım 87. madde meclise e, af yetkisi tanıyor hem özel hem de e, genel af çıkarabiliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi 330 en az milletvekilinin oy vermesi koşuluyla. Bir de Cumhurbaşkanı'nın özel af çıkarma yetkisi var. 104. madde. Sürekli hastalık, sakatlık ya da kocama sebebiyle kişilerin cezalarının hafifletilmesi, kaldırılması tamamen Söz konusu ya da başka bir cezaya çevrilmesi söz konusu olabiliyor. Şimdi ben bu Cumhurbaşkanı'nın 104. maddeyle ilgili yetkisini Evet. Yani işte devletin en tepesindeki insan evet. Yani en yüksekteki En büyüklük insan evet. hani Affetmek büyüklüğün şanındandır Diye bir laf var evet. Ee, evet. Ve tabi af aslında e, içinde merhamet Duygusunu barındıran evet. Ama aynı zamanda Ahlaki e, nitelikleri de Olan bir evet. Hukuki kurum olarak e, evet. Tartıştığımızda e, Önümüze çıkan tablo şu hı hı. Bazıları Mahkemelerin uğraşıp soruşturup kolluğun koşturup yakalayıp savcıların araştırıp toplayıp hazırladıkları soruşturma ve sonuçta mahkemelerin verdikleri kararlar sonrası hı hı. insanların günün birinde af çıkacağını bekleyerek umut ederek bu umutla e, istediklerini yapmaları suçluluğu veya suçları teşvik eden bir. Ve o nedenle e, Hukukçuların çoğu Buna karşı Ve bu e, Mesela herkesin çok tanıdığı Yani Bakarya'nın e, Bir değerlendirmesi var Diyor yok ki af, af diyor Yani e, Böyle hı hı. cezaları Suçları ortadan kaldırarak Cezaları indirerekten Yapılmamalıdır Çünkü bu hem mahkemelerin hem de e, adaletin verdiği kararların e, şeyini e, azaltır e, ona olan e, güveni azaltır diyor aslında diyor ağır cezalar yerine makul cezalar verilmeli ve ...hükümlü olanlar, suç işleyenler bu cezayı mutlak olarak çekeceğine inanmalıdır. Yani evet. e, kanunlardaki cezalara ilişkin caydırıcılığın sebebi bunlardır diyor. Bu arada tabii affın e, toplumdaki sıkıntıları çözmek... ...yeniden bir başlangıç yaratmak ve toplumda barışı sağlamak için yararlı olduğunu düşünenler var. Hı -hı. Yine üçüncü bir grup affa karşı olmasına rağmen... Af denilen müessesenin e, sakıncalarını e, açıklamalarına karşın iki istisna gösteriyorlar. Bunlardan birincisi iç savaş veya bir savaş sonrası veya büyük iç kargaşalardan sonra e, siyasi suçlara ya da devlete karşı suçlara ilişkin af çıkarılabileceği. Bu da toplumdaki siyasi istikrarı, barışı sağlamak için. Birinci istisna yani affa karşı olan hukukçuların kabul ettikleri birinci istisna bu. Evet. İkinci istisna da büyük ekonomik kriz dönemlerinde işlenen... ...ekonomik suçlar... ...ancak diyor bu hallerde... E, ...af çıkarılabilir... ...bunun dışında çıkarılan aflar aslında toplumda... ...hukuka, yasalara... ...ve yargıya karşı... E, ...onlara uyuma konusunda... ...bir gevşeklik bir... E, ...şey yaratır... E, ...ve e, hem suçluları teşvik eder... ...hem de... E, ...efendim... E, ...suç e, işlenmeyi... ...tahrik eder, teşvik eder diyor... ...şimdi acaba bu affa karşı olup da hı hı. E, siyasi nitelikli afların çıkarılabileceğini öngören bu düşünceler çerçevesinde e, bizim e, siyasi tarihimizde e, bu olmuş? nitelikli aflar var mı bir, bir evet. de anayasada hakikaten buna imkan var mı 97 maddede 97 maddede şöyle diyor e, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun neredeyse anayasa değişikliği gibi evet. e, kararıyla genel ve özel af ilanına karar vermek ve anayasanın diğer ha, bu meclisin diğer görevleri karar vermek imkanı vardır. Aslında... 3-10-2011 tarihli ve 4709 sayılı yasadan evvel e, deniliyordu ki burada yani e, anayasanın 87. maddesinde anayasanın 14. maddesindeki faaliyetler hariç deniliyordu. Onlar da neydi? Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ilkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve layık. Cumhuriyeti ortadan kaldırmaya amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri devlete ve kişilere anayasayla tanınan temel hak ve hürütlerin yok edilmesini ve anayasada belirlenen daha geniş şekilde e, belirtilen daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz diyor. Aslında devlete karşı suçları, siyasi suçları tarif eden bir düzenleme bu ve hı hı. biz 2001 yılındaki bu anayasa değişikliğinden sonra aslında siyasi suçlarda, devlete karşı suçlarda hı hı. artık affa engel bir anayasal düzenlemenin kalmadığını görüyoruz. Evet, yine Temel Hak ve Özgürlüklerin kötü kullanılması yasak ama düşünce özgürlüğüne ifade özgürlüğüne ve örgütlenme özgürlüğüne anayasa koyucu daha geniş bir alan tanımak istedi 2001'de ama tabi bundan önce afın türlerinden de bahsetmek gerekiyor evet. çünkü siz Türkiye'de ne olmuş acaba diye bir bakalım bir göz atalım dediniz şimdi af temel olarak özel af ve genel af olarak zaten öğretide ikiye ayrılıyor genel af ile hem suç hem de ceza ortadan kaldırılıyor bütün sonuçlarıyla dolayısıyla örneğin kamusal bir takım görevlerin e, yerine getirilmemesiyle ilgili yan yasaklar da gelmesi onlar da kaldırılıyor ortadan. Mesela memuriyet görevini evet. e, engelleyen. Dememe, ehliyetini kullanamama, kullanamama velayet ama. hakkını kullanamama ama. gibi. Ve de, <gülüyor> Ve de bana göre sabıka. Savka evet, evet. kucak sonuçlarıyla yani kayıtlar da ortadan kaldırılıyor. Kişi hiç böyle bir eylem icra etmemiş, hiç yargılanmamış gibi eski haline, suç öncesi haline iade ediliyor. Yani fiilin suç olma niteliği toplumsal kayıtlarda ve hafızada tümüyle kaldırılıyor, siliniyor. Peki bir de tam burada şöyle bir şeyi açıklığa kavuşturabilir miyiz? Hı hı. Bu genel af dediğimiz zaman tamam bir eylem suç olmaktan çıkarılıyor. Suç olmaktan çıkarılıyor. Hı hı. Dolayısıyla kollukta başlayan bir soruşturma, savcılıkta, hı hı. savcılık denetiminde başlayan bir soruşturma, karakolda diyelim, hı hı. başlayan bir soruşturma var veya savcılığa intikal etmiş bir soruşturma var. Hı hı. Bunlar tamamıyla Ortadan evet. kalkıyor. Dava Ve, bitmemiş de olsa, sürüyor bit... da olsa, dava açılmamış da olsa yani hüküm olmasına gerek yok. Hükmün öncesinde de sonrasında da etki ediyor af. Yani şu eylemler suç olmaktan ya da şu eylemler suç olmaktan çıkmasa bile şu tarihe kadar icra edilen şu eylemlerle ilgili hakkında soruşturma başlatılan, kovuşturma başlatılan ya da mahkumiyet kararı verilen... Berlik denildiği bu kişilerle ilgili ister kesinlesin hakkındaki mahkumiyet kararı ister daha dava açılmamış olsun. Önemli olan böyle bir suç şüphesiyle hakkında adli işlem yapılmış olması. Eğer peki, böyle peki. bir şey varsa bu tümüyle ortadan, ortadan kaldırılıyor. Bütün, bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırıldığında evet. gene laf olabilir. Kapatılıyor sabıkalar şimdi, siliniyor. Evet şimdi sizin söylediğiniz önemli bir şey var orada dediniz ki şu eylemle dediniz. Evet. Yani... Evet. Aslında ben buradan yasanın düzenlemesinden de ve sizin anlatımınızdan da şunu anlıyorum. Bir tek kişi için hı hı. ve bir tek suç için mesela hı hı. diyelim ki evrakta sahtecilik suçu için genel af çıkarılabilir. Genel af deyince hiç kimse şunu anlamamalı. Toplumda işlenen bütün, bütün suçlar, suçlar değil, affedilecek bütün suçların soruşturması verilen <gülüyor> hükümler ortadan kalkacak diye bir, bir şey, şey yok. yok. Çünkü genel afın yanında bir de özel af var. Özel af ise sadece cezayı ortadan ya kaldırıyor ya azaltıyor ya da cezayı başka bir şeye çeviriyor ama sabıka kayıtları Kaldığı gibi adli kayıtlarda örneğin yan sorumluluklar kamusal bir takım yükümlülükler yükleniyorsa ya da kamusal bir takım yetkilerin kullanılması yasaklanıyorsa o yine bunlar... devam ediyor. Ve zaten bizim ceza yasamızın 65. maddesi de çok açık olarak bunları düzenliyor. Birinci fıkrası genel affı düzenlemekte kamu davasının düşeceği Hükmolunan cezaların bütün sonuçlarıyla bütün ortadan kaldırırken diyor. sonuçlarıyla i̇şte bunu Evet ama özel özel afla ilgili ise üçüncü fıkra çok açık bir şekilde diyor ki cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunluklarının özel afa rağmen etkisini devam ettireceği. Dolayısıyla genel af bütün sonuçlarıyla hem suçu hem cezayı ortadan kaldırırken özel af suçu. Or, e, bırakıyor sadece suçun karşılığı olan cezanın çektirilmesiyle ilgili e, indirim kolaylıklar e, sağlayabiliyor yine hem genel af demin onu söylediniz hem de özel af e, toplu olabildiği gibi bireysel de olabiliyor toplu genel af belirli suçları işlemiş herkesi kapsıyor. Toplu özel, özel af ise belirli suçlardan mahkum olan herkesi kapsıyor. Bireysel genel af isim olarak belirlenen bir ya da birkaç kişiyi kapsıyor. Bireysel özel af ise yine isim olarak belirlenen bir ya da birkaç mahkumun cezasını etkiliyor. Mesela kocamadan dolayı e, bir e, şey varsa cezanın çekilememesi durumu varsa bu Cumhurbaşkanlığına iletildiğinde Cumhurbaşkanı ne yapabilir? Bu kişinin hemen... E, ...cezaevinden çıkarılmasına ilişkin bir af e, kararı verebilir. İşte o ana kadar çektikleri e, çekmiş olarak kalacaktır. Sabıkası da yerinde duracaktır. Mahkeme kararı da yerinde duracaktır. Sadece infazla ilgili bir kolaylık kişiye bireysel bir e, avantaj sağlanacak. Ben mesela bu konuda e, son e, Cumhurbaşkanı'nın çıkardığı... ...özel af olarak yanılıyor olabilirim... ...Gülerzere ile ilgili... E, evet, ...şeyin... Kanserden e, dolayı... Evet. E, ...Cumhurbaşkanı evet. o zamanın Cumhurbaşkanı... ...Abdullah, Abdullah. Gül'ün çıkardığı... Bir, ...çok e, geç de olsa yasa, uzun, uzun evet, süre... Evet. ...Adli Tıp Kurumu'nun raporlarıyla ilgili değil mi... Evet. E, süreçler bu, yaşanmıştı... ...bu anayasadaki 104. 104. maddeyle... ...1004'ün hem özel af çıkarabiliyor hem de genel af çıkarabiliyor. Yani kanunla da yapılabilir bu düzenleme ama Meclis çalışmıyorsa ve bu Cumhurbaşkanına iletildiğinde Cumhurbaşkanı da kişinin huzurlu vedalaşma hatta bunu Fatih Selam ve Mahmutoğlu hocamız çalışmıştı ödenen bu konuda huzurlu vedalaşma hakkı diye de literatüre bir kavram kazandırmışlardı. Evet. Kişi suçlu olabilir ya da çok önemli henüz daha suçlu olmasa bile çok önemli bir eyleminden dolayı yargılanıyor olabilir ama yaşadığı sağlık sorunları ya da başka kişisel sorunlarından dolayı ona toplumsal olarak örneğin kanser vakası sizin verdiğiniz örnek yaşama onun çok az bir... E, ...süresinin olduğu belli... ...cezanın verilecek bir müebbet hapis cezasının... ...ya da 15 yıllık... Bir ...cezanın cezanı amacı çünkü intikam de değil... ...intikam Aynen. değil topluma kazandırma olduğunu evet. göre... ...zaten topluma kazanması da kazanılmaması da... ...yaşamanın kişinin... son zamanlarında ailesiyle vedalarsın. Ya da şu an iyileşsin. Sağlığına kavuşsun. Sağlığına kavuştuktan sonra tekrar e, yapılabilecek bir şey varsa gündeme gelebilir. Şimdi genel af başka bir şeydir Demin sözünü ettiğiniz gibi ya bazı gruplar için ya da bazı suçlar için getirilen bir şey. E, ama eşitlik kurallarına göre herkes için o durumda o statüde olan o kavramın kapsamına gelen herkes için uygulanan. Yani objektif objektiflik. Objektif, yani objektif. denkler arasında eşit şekilde benzer arasında eşit şekilde uygulanan sonuçları doğuran af türü. Ben şöyle bir baktım buraya gelirken hızlı bir şekilde ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi 1922'de bir genel af çıkarmış. 7 Ocak 1922'de 4 maddeden oluşan bir yasa cezaların üçte ikisini tamamlayan mahkumların çıkarılmasını cezaevlerinden tabi savaş dönemi onun önemli etkisi var. Sonra Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde 26 Ekim 1933'te bir af yas yasasıyla karşılaşıyoruz. Bu yasayla da 5 yılı geçmeyen hürriyeti Itibari. bağlayıcı cezaya mahkum olanlar yani bakın çok ağır suçlar bakımından değil ama hani ortalama kabul edilebilecek e, suçlar bakımından takibat yapılmaması ya da 3 yılı geçen e, cezalar bakımından da af getirilmiş. Yani 3 ee, yılı geçen cezalar bakımından derken e, e, e, karar verilmiş olan cezalar evet, bakımından. Evet evet 3 yılı geçenler hakkında da böyle bir şey verilmiş. Sonra e, şimdi bunlar 20. Bu... yılda görüyoruz aynı şeyi. 15 Mayıs 1974'te de e, Ecevit zamanında e, bir genel af çıktı. Ee, onu hatırlıyorum Cumhuriyet'in 50. yıl dönümünde şimdi, Diğerleri af değil Mesela 4616 var Sizinle o dönemde çok iyi çalışmıştık evet. Rahşan Ecevit affı denen Cezaevinden çıkarken ağlayan bir anneyi ya da çocuğu görüp Kader mahkumlarının e, Tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti Ama ondan sonra kapsam genişledi Genişlerken de ne oldu Adli denen suçların e, Bir kısmı kapsamda kaldı Ama siyasi suçlar dışında kaldı ya da nitelikli ağır suçlar dışında kaldı hepimiz anayasa mahkemesine gidilmesini konuyu, istemiştik bu ikisinin ayrımını konuşalım çünkü bazı insanlar diyor ki benim adıma sen nasıl affedebilirsin evet. yani adi suçlar açıldı mesela ben zarar görüyorum ama e, meclis bunun cezasını Be, benim adıma nasıl affediyor bunu bana kimse sormuyor ama babanla o, onun için... yaşadığın üzüntüyü e, nasıl e, ortadan kaldırabiliriz diye ya bunu... da benim evim soyuluyor ama affediliyor. Onun için ben şimdi bu müzik arasında Peki. affetmem artık senin şarkısını Aa, <gülüyor> dinleyelim diyorum. E, kişilerin gerçekten. affedip etmeme e, durumunun e, hukuki sonuçlarını tekrar konuşalım. Peki. 24.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız ve bugün e, toplumun gündemindeki e, af konusunu, özel afı, genel afı, Türkiye'de çıkarılan afları, e, afın e, hukuka ve yargıya etkisini konuşmaya çalışıyoruz. E, aslında çok geniş bir konu evet. e, çünkü Türkiye bir anlamda aflar ülkesi ama... Hı işte affa karşı olan hukukçular var dedik affa karşı affın yararına değinen hukukçular var dedik ve affla ilgili en büyük şikayet işte bizim şarkımızla birazcık e, yani onu hissettirmeye çalıştığımız konu e, Hı -hı. adi suçlar dediğimiz kişilere Hı -hı. şahıslara karşı işlenen suçlarda suçtan zarar görenlerin evet. bunu e, affetmediği halde devletin onlar adına bir af yasası çıkararak Bağdurların evet. e, e, hukuk sistemine mahkeme kararlarına olan güvenini saygısını ee, önleyen e, uygulamalar bunlar. E, düşünün ki işte e, bir sürü adam öldürmeden yatan insanlar var. Hatta evet. bu adam öldürmeden yatıp da e, bu e, ara Kesinlikle aflarla veyahut öldürmeler. da cezada indirimle Hı -hı. özel af niteliğindeki cezada indirimle veya şartlı salıverme dediğimiz e, düzenlemeyle e, infaz süresi azaltılarak çıkan insanların birçoğunun daha sonra aynı suçu işlediği de görülüyor. Hmm. Ee, ama burada e, asıl sorun e, e, özel suçlarda, adi suçlar dediğim suçlarda, kişilere karşı işlenen suçlarda, hmm. e, suçtan zarar görenlerin e, bu konuda e, iradelerine ihtiyaç duyulmadan yasa çıkarılması konusu. Bu nedenle de hukukta mesela bazı e, af yasalarında e, şartlı aflar evet. olduğunu görüyoruz diyor ki mesela e, mağdurun zararını affetmesi halinde şey, Pardon gidermesi evet, halinde Özür diyor. dilemesi mağdurdan evet. ve aynen ya da nakten e, Bu zararları edilmesi, ödemesi halinde şartlı af var e, Affettiğini ama, mağdurun belirtmesi halinde evet. evet ama siyasal suçlarda af devlete evet. karşı olduğu için Evet. Devletin bunları bir kanunla yani devletin en üst iradesi olan meclisin iradesiyle e, affetmesi olayı hukuki bakımdan daha kabul edilebilir görülen bir şey. Hı. Ama bunların da tabii sık sık olmaması yargı sistemine güveni e, olan güveni ortadan kaldırmaması gerekiyor. Bakın Hı. mesela siz iki tanesini söylediniz. Dediniz ki... 10. Ee, yıl ve 50. yılı söyledim evet, ben. Evet. Bir de bu bundan evvel şey var. Yani bundan daha evvelde de e, 1921 tarihli bir af var. Yani 19... onu söyledim bin, o, o, 7 Ocak 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılmış 3te ikisini e, çeken mahkumların cezanın e, cezaların cezalarının affedildiğine ilişkin 22 ile başlıyor sonra 33'te 10. yılda var sonra 5. Evet, yılda var. Bir de şu var Başka da 5 var. Aralık 2000, 1921'de Daha önce Fransızlar hmm. tarafından işgal edilen topraklarda işlenen suçlara ilişkin af var. Hmm. 19 Aralık 1921'de hiyaneti hmm. vataniye kanunu kapsamındaki bazı suçlar için öngörülen af var. Hmm. <gülüyor> 7 Ocak 1922'de sizin <gülüyor> dediğiniz genel af var. <gülüyor> Mesela 31 Mart 1923 esirlerin afı var. Lozan Anlaşması gereğince Türkiye'nin elinde bulunan askeri ve sivil esirlere ilişkin af bu. <gülüyor> e, 26 Aralık 1923'te yine genel af var. Bu herhalde Cumhuriyet'in ilanı Tabii ile hep ilgili. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşu yıllarındaki toplumun yeniden inşası süreci ile ilgili demin sözü ettiğimiz afın aslında fonksiyonunu Ortaya koyan yeni bir toplumsal düzen kuruluyor. Ondan önce yapılan bir silahlı mücadele var. Toplumda bölünmeler var. Toplumun bir arada yaşama iradesine saygı gereği bunun sağlanabilmesi için... Karşılıklı affetme ve bir arada yaşama iradesinin geri olarak yüzleşme ve bundan sonrası birlikte yaşamaya ilişkin yeni bir düzen kurma arayışı. Tam da sizin bu söylediklerinizi sağlayan örnek aflar var söz gelimi. 28 Haziran 1960'ta 27 Mayıs evet. darbesinden hemen sonra 27 Mayısçıların affı var. Hürriyet mücadelesi uğrunda işlenen bazı suçların affına dair genel ve geçici kanun. Buna benzer bir kanun da yakında çıkarıldı biliyorsunuz. Evet. Ama e, asıl önemli olan burada şu var. Yine 28 Haziran 1960'ta ruhsatsız silah taşıyanlara ilişkin, af yine ona ilişkin. 10 Eylül 1960'ta milli korunma e, suçlara affı demiş. 26 Ekim 1960'da genel af demiş. Ama e, söz gelimi 23 Şubat 1963'te Genel Af çıkmış 18 Temmuz 1960'te yine Milli Korunma Afı dedik diyor 8 Nisan 1965'te Demokrat Partililerin hmm. yani Darbeyle iktidardan alınan e, siyasi parti mensuplarının e, affına ilişkin ek kanun çıkmış. Hatta bunda eksiklikler görülmüş. Yine 3 Ağustos 1966'da genel af çıkmış. 19 Temmuz 1967'de genel af kanun demiş. Ama bunların ben genel af olarak gene tabir laf, edilen evet. bu şeyleri Kaldırımı doğrusunu söyleyeyim. <Gülüyor> Hürriyet gazetesinin 2002 tarihli çalışmasında... E ee, bunların hepsi genel af olmasa aldım. gerek. bunların bu kanunların içeriğinin tam Hı -hı. bizim söylediğimiz Hı -hı. anlamda e, yani şimdiki kanunumuzun e, 97. maddesindeki anlamda bir genel af mı yoksa 98 anlamında genel af mı olduğunu kanun metinlerine bakarak çıkarmak e, o öyle değerlendirmek lazım. Fakat şu tablo ki bir daha sonra yani 74 76 77 78 80 85 88 92 91 93 94 95 99 99 yine 99 ve sürekli darbeler sürekli olağanüstü evet, haller sürekli evet. normalleşmeye çalışma çabaları o arada da yeni bir toplumsal barışma, düzen kurumu umuduyla bir dönemin mağdurlarının topluma tekrar kazandırılması isteniyor. için... Kazanılması isteniyor. Ama, ama, aynı ama kadarsın, Şimdi buradaki Kural bu, demek ki kavram ve kurum kötüye kullanılıyor evet. ya da yerli yersiz kullanılıyor ya da biz bir türlü yerine oturmuş bir <gülüyor> toplumsal düzene ulaşamıyoruz. O buradaki ortaya. afların çoğu aslında kader kurbanları için çıkarmış aflar bir kısmı değil mi? Evet. Sözünü ettiniz. Yani kısmı çoğu bir bir böyle. Şimdi böyle bir ardından. şimdi böyle bir durum yurttaşta nasıl bir duygu uyandırır? Yani ben suçumu işleyeyim nasıl olsa önümüzdeki seçimlerde yeni bir af çıkar. Ben e dışarı çıkarım, yaptığım da yanıma kar kalır diye bir şey. Şiddet bir kere kısır döngüye dönüşüyor. Yani gücü olan, şiddeti kullanan müdahalesini hukuk dışında icra edenin yanına kar kalıyor. Zaman içinde bunlar unutuluyor ve siliniyor ve insanlar cezasının tümünü çekmeden dışarı çıkarılıyorlar. Birincisi bu. Yani sonuç olarak ne oluyor? Bir cezasızlık kültürü, cezasızlık beklentisi ve yerleşiyor yani önce... topluma ve insanlarda yasalara uymama ahlakı, yasalara uyu aptal kötü kelimeler söylemeyelim enayi ama yasalara uyanlar hukuken saygın olmakla beraber menfaatleri açısından iradeleri iktidarları açısından kendilerini sınırlayan varlıklar olarak kabul ediyorum. Şimdi vergi affı Vergi affı, öğrenci affı, işte bilmem eğitim hakkıyla ilgili çıkarılan affları bir yana koyduğumuzda şu anda konuştuğumuz afflar ceza kanunlarıyla cezalandırılan, yaptırılan eylemlere ilişkin afflar. Evet. Ve aslında ceza kanunumuzun birinci maddesinde ne diyor? Aslında bu... ...2004 tarihli ceza kanununda değişik bir şekilde... ...kişi hak ve özgürlüklerini de koruma amacı güdülüyor. Yani 765 sayılı eski ceza kanunda böyle bir şey yok. Ama... E, suçların önlenmesine amaçlar e, diyor ceza kanununun amacı budur diyor. Evet. Şimdi bu kadar af çıkarırsanız özellikle kader kurbanı dediğiniz adam öldüren, dolandırıcılık yapan, sahtekarlık yapan, hileli e, işler yapan, işte e, kaçakçılık yapan, uyuşturucu satan insanlarla ilgili kader kurbanı diye af çıkarırsanız o zaman bu e, konuda e, kanundaki düzenlenen suç maddeleri ve cezalandırma maddelerinin hiçbir anlamı hiçbir etkisi ve ceza kanunun birinci maddesinde belirtildiği gibi ceza normlarının caydırıcı etkisi kalmamış olur diye düşünüyorum ben kurumları yanlış amacına aykırı kullanıyoruz tarihsel olarak bu kurumların e, toplumlar tarafından üretilmesinin e, nedenleri var amnisti denen ...genel af olarak daha ziyade tanımlanan kurumda bir unutma. Emnestos söz konusu. Yani şartsız bir atifet işlemi söz konusu. Topluma da az olarak da meclisin kullandığı bir yetki bu. Ve temel kavram unutma. Şimdi siz bireysel bir suçla ilgili gerçekten mağdur unuttu mu unutmak istiyor mu ya da unutmasını sağlamak için mağdurun iyileşmesi topluma barış, barışık topluma inanarak tekrar yaşamasını sağlamak için bir süreç işletmeniz lazım. Bu süreçleri işletmeden doğrudan şu şu şu şu suçları ve özellikle kişilere karşı suçları devre dışı bıraktığınızda aslında amnisti kavramını unutma temeline aykırı olarak işletmiş oluyorsunuz. Özel af çıkarmış oluyorsunuz. Özel af daha çok grass diye literatürde kabul ediliyor ee, Tanrı'nın yardımı iyilik, lütuf, bağışlama e, bir muafiyet sağlama anlamına geliyor şimdi muafiyet sağlanmasının da koşulları olmalı ve bu daha ziyade işte eskiden kralın yetkisiymiş i̇şte şimdi devlet başkanlarının yetkisi mesela İngiltere Kredisi'nin de yetkisi var e, ...soruşturmayı, durdurma yetkisi var. E, bunu e, kendisini temsil eden e, yüksek e, Queen's Council'lar, Attorney General'lar aracılığıyla kullanabiliyor. Ama e, dediğim gibi bunlar çok istisnai koşullarda kullanılabilen şeyler. Biz bunu işte her seçim döneminde oy potansiyelimizi arttırmak için e, icra ettiğimiz zaman, bu yetkileri kullandığımız zaman tabii algılar, beklentiler, değerlendirmeler başka oluyor. Şimdi MHP bu süreci başlatmak istedi. Ne olacak bilmiyorum ben program bitmeden insan hakları mahkemesi de bu konuya nasıl bakıyor ondan da söz etmek istiyorum. Bu da girmeden ama bir şey şu, söyleyebilir miyim? Ama mi? söylediğinin evet. üzerinde durmak lazım gerçekten. Evet. Şu şu şeyi söyleyeyim biraz evvel İngiltere'de ama çok özel Hı -hı. hallerde kullanılan bu af yetkisiyle ilgili ve düzenlemesinden bahsettiniz. Şimdi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına geçmeden onu da söyleyelim bakıyoruz diğer ülkelere. <Gülüyor> ...aflar en, en kısa elli yılda bir olmuş. Ve çok büyük e, toplumsal çalkantıların, çok büyük siyasal e, dönüşümlerin e, ve hatta e, bazen sınırlı olmuş. O da şu, belli eylemlerin artık o toplumda suç olarak kabul edilemez hale gelmesi nedeniyle bu aflar çıkarılmış... Ama evet. mesela bizde de işte diyelim ki e, 1918 sayılı kaçakçılığın men ve takibine dair kanunda değişiklik yapıldı. Hapis cezaları yerine para cezaları getirildi. Bir anlamda hapis cezalarıyla ilgili bir özel af çıkarıldı bunlarla ilgili. Bu Bunlar olabilir, anlaşılabilir ama yani bizim şu anda konuştuğumuz ve siyasi e, gündemin e, bir e, şeysi, e, program e, konusu hale gelinen e, evet. genel ve özel aflar başka ülkelerde 50 yılda bir, e, daha hatta daha uzun yıllarda çıkarılan e, bir e, düzenleme e, yasa. Bizde ise hemen hemen e, her seçim döneminde hatta 2 e, yıl ortalamada bir evet. e, af yasaları çıkarılmış. Evet, evet. siz... Ee... Öyle yani pozitivistler de zaten bu uygulamayı affın kör bir merhamet haline geldiğini, merhamet aracı haline geldiğine dikkat çekerek bu yöntemi eleştiriyorlar. Cinsu, e, az önce siz sözünü ettiniz hangi hallerde e, af gündeme geliyor diye. E, silahlı çatışma süreçlerinden sonra ve otoriter totaliter rejimlerin yıkılmasından sonra bu süreçlerde yaşanan insan hakları ihlallerinin e, görüldüğü e, zamanlardan sonra gündeme gelmektedir. Yani bir bir anlamda iş, iş çatışmalar evet, sonucu. Yani yeni bir toplumsal mutabakata, düzene e, kavuşmak isteyen toplumlarda eskiyi affetmek, eski yaşanan süreçle ilgili yüzleşmeden sonra gelmiş. E, Tabi af bu anlamda bir meşruiyet sonunu da barındırıyor. Çünkü bir yerde suç var, suçun tanımı değişmiyor. Yasada suç halen varlığını sürdürüyor. Ama siz o suç eylemini icra eden kişiye ceza vermeme yetkisini kullanıyorsunuz. Dolayısıyla suçlarda ve cezalarda kanunilik ilkesi ile toplumların bütün anayasalarda geçerli olan eşitlik ilkesine ilişkin onlara aykırı bir şey yapmış oluyorsunuz ve suçu işleyinin yüklenmesi gereken sorumluluğu ortadan kaldırıyorsunuz. O zaman bu ortadan kaldıran makamın iradesinin e, kaynağının sorgulanması gerekiyor. Çünkü burada bir egemenlik ilişkisi söz konusu. Şimdi hesap vermekten alıkoyuyorsunuz faili. Aslında fail odaklı bir süreç olduğunu görüyorsunuz. Ve e, gerçekten e, insan hakları ihlali değerlerini gerçekleştirenlerle hesaplaşmaya e, yönelik bir süreç yaşanmadı ise o zaman bu af aslında toplumun hafızasından silinmeyen ve unutulmayan bir sürecin e, hatalı bir şekilde tamamlanmasıyla gündeme geliyor. Şimdi silahlı çatışma süreçlerinde hem bireysel hem de toplumsal travmalar yaşandığı ortada e, silahlı çatışmalar sona erdikten sonra geçmişte yüzleşme ve bir arada yaşama konusunda gösterilen iradeye bağlı olarak ortaya çıktığı için Toplumun kolektif vicdanının tatmini söz konusu. Şimdi acaba bir seçim öncesinde böyle bir yüzleşme ve böyle bir tatminkarlık ya da ne değişti? Bundan sonra ne olacak konusunda bir toplumsal e, müzakere süreci yaşadık mı? Bunu tartışmak gerekiyor ülkemize dönersek. Sadece failler affedilmiş oluyor ve o faillerin oyu e, satın alınmış oluyor. Ve ondan sonraki yakın bir seçimde aynı sürecin bir daha tabii gündeme gelmesi söz konusu. Şimdi diğer ülkelerde neler olmuş? Aslında baktığınızda 1970 ile 2010 arasındaki süreç, 40 yıllık süreci Avrupa hukukunda tart, e, araştırmışlar. Orada da 22 defa böyle bir e, e, örnekle karşılaşılmış. Yani sadece Türkiye'ye de özgü değil ama dediğiniz gibi aralıkları... Değişik ülkelerde tabii ama, Değişik yani ülkelerde bir, bir, bir ve aralıkları sizin az önce söylediğiniz gibi e, uzun. Şimdi burada yürütme e, kararname çıkarabilir. Barış antlaşmaları yapılabilir. Kanunlar çıkarılabilir ya da referandum yapılabilir. Bunlardan hangisi yapılacak? Bunların bile tartışılması çok ciddi. O zaman amacı e, bu yöntemi de belirliyor. Savaşçı grupların çatışmaktan vazgeçmesi ve silahsızlandırılması mı? Bunu mu konuşacağız? Eski rejimin yöneticilerinin iktidar devretmeye ikna edilmesini mi konuşacağız? Muhalif gruplar arasında güven inşa edilmesini mi? Barış görüşmelerinin kolaylaştırılmasını mı? Politik nedenlerle hapisse olanların salıverilmesini mi? Sürgüne gönderilmiş olanların geri gönderilmesini mi? Biz şu an için... Böyle bir şey yok, bu, ama. yok ama faillerin e, hakikat ve uzlaşma programlarına dahil edilmesine bunların hiçbiri konuşulmadan sadece kadar mahkumları deyip ondan sonra faillerin da hakikat ziyaret... ve e, uzlaşma programı e, e, bu yani bu Güney Af Güney Amerika'da evet başlı başlı evet. konuşmak gerekiyor ceza yargılamaları hakikat komisyonları tazminat programları arındırma politikaları bunların bir kısmı Türkiye'ye uygulanabilir bir kısmı Türkiye için e, daha e, yeterince tartışılmayan Konular e, 22 tane Af uygulaması Avrupa'da da olduğu için Avrupa Konseyinin de bu gündeminde e, insan hakları Avrupa Mahkemesi de bununla ilgili kararlar vermiş bir, bir iki dakika ondan da bahsedeceğim ama burada aslında e, ulusal makamlar ulusal üstü hukukla bağlılar yani artık parlamentolar kolay kolay Af şey yapamıyorlar, çıkaramıyorlar. Afla ilgili kurallar her ülkenin kendi bağlı olduğu siyasi ve hukuki üst yapılara göre belirleniyor. Mesela Cenevre Sözleşmeleri var. 77 tarihli Ek nolu protokol Af uygulamalarının hayata geçirmesini engellemek üzerine kurulu. Çünkü silahlı çatışmalarda özellikle sivillere yönelik işlenen suçların affedilmemesi esası var. Fakat sonra e, yine 77 terli ek ikinolu pro protokolde ise e, muhasama yani düşmanlık ortadan kalkmışsa diyor. O zaman silahlı çatışmaya katılan kişiler ile silahlı çatışmayla ilgili nedenlerden dolayı tutuklananlar bir şekilde özgürlüğünden yoksun bırakılanları en geniş şekilde kapsayacak bir af olmalıdır diyor. Fakat bir de soykırım suçu var. Soykırımla ilgili e, suçların önlenmesi ve cezalandırılması dair sözleşmenin dördüncü maddesi ise soykırımla ilgili suçların hiçbir şekilde A Özel ya da genel afva, örtülü de olsa suçları. ve tabii ki insanlığa karşı suçlar ve savaş suçu. Rona hocamız olsaydı bize anlatsaydı. E, Tokyo'da, Roma'da, Kamboçya'da, eski Yugoslavya'da, Bosna'da, e, bir yıl böyle. C.R.L. E, ona yani e, bir yıl e, Ulus, uluslararası ceza mahkemesinin gündemine gelecek savaş ve insanlık suçu ile ilgili konularda afiyet yasağı var. Şimdi bunları da unutmamak gerekiyor ve, ve sizin de söylediğiniz gibi işkence konusunda e, olabildiğince affetmeme hatta e, ne oldu zaman aşımına uğramayacağına evet, ilişkin. Tabii. Bakın şimdi Türkiye hakkında insan hakları mahkemesi iki tane önemli karar verdi. 2004 yılında ve 2006 yılında Abdul Samet Yaman hak e, başvurucu 2 Kasım 2004'te e, mahkumiyet e, kararı verdiğin insan hakları mahkemesi 3. maddeden 5. maddeden ve 13. maddeden yani işkence yasa kişi özgürlüğü ve güvenliğinin ihlali ve etkili bir iç hukuk yolunun olmamasından dolayı e, işkence gördüğünü söylüyordu gözaltındaki kişi. O Okkalı ise e, 99 başvurusu 17 Ekim 2006'da karara bağlandı. 12 yaşındaki bir çocuk bir saat boyunca gözaltında işkence gördüğünü iddia etmişti. Bu iki mahkumiyet kararından sonra Türkiye'de Türk Ceza Yasası'nın 94. maddesini hatırlayınız. 6459 sayılı yasayla 11 Nisan 2013'te 6. fıkra eklendi. İşkence suçlarının zaman aşımına uğraya, uğramayacağına uğratılamayacağına dair emredici hüküm getirildi. Şimdi dolayısıyla af var, af var. Bunları zaten kapsamayacak. Kamu görevlilerinin işlediği bu suçların hiçbir şekilde örtbas edilmemesi süreci. Bunlardan hiç bahsetmiyorsunuz. Sonra da gidip çakıcıyı zert ediyorsunuz. Yani burada inanılmaz bir, inan bir kapa karışıklığı bir popülizm, bir seçim yatırımı var. Ama mesela e, affı savunan hukukçuların söylediği gibi e, belli dönemdeki mahkeme kararlarının tarafsızlığı, bağımsızlığı, adilliği konusunda <gülüyor> şüphe varsa bu hallere ilişkinde af çıkarılabileceği söyleniyor. Tam da Türkiye... Bu Adilin siyasi hataların... suçlar, siyasi suçlar açısından evet. devlet güvenlik mahkemeleri, özel yetkili mahkemeler, terörle mücadele mahkemeleri dediğimiz evet. ve işte bir döneme Fethullah Gülencilerin hakim olduğu hakim ve savcıların, polislerin evet. soruşturup dava geçiş açtığı dönemdeki... kurumu bu, zaten. Bu bu dönemin kararları dikkat alındığında ve 15 Temmuz sonrası evet. Ee, adeta özel yetkili mahkemeler gibi çalışan e, suç ceza mahkemesinin tutuklama kararları ve e, verilen siyasi e, dava kararları dikkat alındığında tam da ülkemizde devlete karşı suçlar açısından e, böyle bir hı hı. E, af ihtiyacı eğer olacaksa af ihtiyacı böyle bir af ihtiyacı evet, ancak görülebiliyor. Hatta burada Hatta burada gerekiyor. Burada yani e, şey de olabilir. Yani adam öldüren, adam öldürme eylemine katılmış olanlar da ayrık tutularaktan böyle bir yasa düzenlemesi yapılabilir. Genel haf düzenlemesi yapılabilir diye düşünüyorum ben. Evet dediğiniz gibi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de bunu zaten altıncı maddenin adil yargılanma hakkının ve yedinci maddenin kanunların geriye işlemezliği ya da zaman bakımından uygulanmasıyla ilgili kapsamda daha ziyade ele almış. E, dört tane önemli karar var önceleri e, bu konuda e, ulusal makamların takdirine bırakmış e, insan hakları mahkemesi ama özellikle e, yani şu, şunları söylüyor e, diyor ki e, af kanunları devletlerin egemenlik yetkilerinin ürünüdür ve e, kamusal ve bireysel çıkarları dengelemelidir demiş. Öncelikle e, Fransa hakkında verdiği bir kararda. Özellikle de kamusal e, yarar önce. E, evet. Önce, e, yine ikinci maddeyle ilgili yani yaşam hakkı ve üçüncü madde yani işkence yasayla ile ilgili duyarlılığını dile getirmiş ve buralarda tavizsiziz. Doğal olarak bu kişilerin affedilmesine de hoşgörüyle yaklaşılmamalıdır demiş. Bu ilkeyi ortaya çıkarmış. Sonra Hırvatistan'la ilgili iki karar var. Birinde ceza politikasının bir deyip ulusal makamları bırakmış ama sonrasında verdiği karar önemli ee, özellikle Avrupa coğrafyası e, içinde silahlı çatışma yaşayan sözleşmeci devletlerin geçiş döneminde tesis etmesi gereken kurallardan bahsediyor ve e, buna ilişkin olursa uygulama hukuku uygundur diyor. Ben daha fazla dinleyicileri böyle evet. teknik iştihadi konularla sanıyoruz, biz sanıyoruz e, bu programlar netleşince istemem. bu afla ilgili veya çıkarılacak af ile ilgili tekrar bu konuyu konuşmak ihtiyacını duyuyorum ben. Daha e, çünkü... somut konuşulmalı ama bu FETÖ e, meselesi hani ben bu kelimeyi kullanmak da istemiyorum ama özel yetkili mahkemelerin yarattığı bir tahribat oldu bu ülkede. Evet. Ondan bu, önce bunların, devlet güvenlik mahkemelerinin yarattığı tahribat bunların vardı. Özellikle bunların giderilmesi açıkçası. Şimdi de bu süreçte yaşanan bir tahribat var. Bunların hepsinin adil, dürüst bir şekilde ortaya konulması, hukuk devletinin ve toplumun hukuka duyduğu güvenin nasıl örselendiği Yeniden ile ilgili siyasi değerlendirmeler yapılması lazım. Çünkü af aynı zamanda siyasi bir kavram. Siyasetteki değerlendirmelerin dürüstçe yüzleşerek yaşanmadığı bir ülkede sadece teknik hukuk kurallarından bahsetmek Bizi tabii ki bir yere götürmeyecek. Bu nedenle belki de e, Saadet Partisi Başkanı'nın söylediği siyasi suçlularla ilgili af olayı e, bu anlamda toplumu daha e, huzura kavuşturacak bir e, çözüm olabilir diyelim ve e, bu konuyu tekrar konuşmak için e, Açık Radyo dinleyicilerinden izin isteyelim. Bugün e, ne kadarını dinleyebiliriz bilmiyorum ama içimden iki divanın ee, Gracias Salavidas'ı yani Mercedes Susa ve John Byers'den onu dinleyerek bitirelim programımızı. İyi günler dileriz. Perfecto <Gülüyor> distingo cielo se supongo... la va a estarío las palabras que pienso y declaro mae amigo hermano ilusado. tierna